Neyse arkadaşlar Osman Karayel şu an duyuyor musunuz beni? Görüyor musunuz beni? Tamam. Bakın Osman Karayel arkadaşımız zaten Şamile'nin adresini yazdı. Orayı bir tıklayın lütfen. Herkes kendi bilgisayarına orayı tıklasın. Tıkladığınız zaman sizin karşınıza Şamile'nin resmi sayfası çıkacak. Sol tarafta tenzil tenzil diye bir şey böyle bir, zaten bir ok işaretli aşağıyı gösteriyor. Oraya basarsanız şamile programı arkadaşlar e, şöyle açayım ben şunu de tamam şamile programı önünüze çıkacak yük, yani yükleyeceksiniz ama yüklemenin bazı tabi e, püf noktaları var bilmek gereken evet indirme sayfası demiş doğru direkt indirme sayfası zaten evet peki neyse şimdi ben size şu sayfayı şurayı bir tanıtayım ondan sonra indirme işini sonra konuşuruz tamam arkadaşlar önce bir tanıyalım bakın şu an lütfen herkes benim ekranıma baksın Arkadaşlar ekranımı görüyor musunuz? Tamam. Şimdi hmm, Yükselcan ne yazdı? Arapça bir şey yazdı. Tam okunmuyor. Peki arkadaşlarımız görüyorlar. Şimdi bakın en sağ köşede kitap gibi bir şey var. Gördünüz mü? Arkadaşlar Gördünüz mü? En sağda böyle kitap gibi bir şey var. Evet. Tamam. Şimdi oraya, oraya basalım. Bakın bastık. Şimdi bastığımız zaman hangi ana başlıklar var? Onları görüyoruz. Bakın burada El-Akide var. Değil mi? Ee, yani e, ilk Akaid ve Kelam kitapları burada yer alıyor. El-Firak ve Rüdud. Burada daha çok mezheplerle ilgili kitaplar var. Bakın et tefasir tefsirler var. Ulumul -ül Kur'an, -ül Kur'an dediğimiz kitaplar var. Et Tecvid ve kiraat Tecvid ve Kıraat ile ilgili kitaplar var. Metunul Hadis, yani hadis kaynaklarımız var. Hadis kitapları. El Eczael Hadisiye, hadislerle ilgili bazı cüzler onlar var. Maktutat Hadisiye, yine yani hadis hadisle ilgili bazı maktutatlar burada var kütüb i̇bn Ebi Dünya. Bu özel İbn-i Ebi Dünya'nın kitapları. şuruh Hadis. Hadis şerhleri var. Kütüb-ü ve Zevaid. Bu da gene hadisle ilgili tarih kitapları. kütüb Elbani. Elbani'nin kitapları var burada. El-İlel ve Su'alat. Gene bu da e, illetle ilgili. Emine Şurada bir kitap resmi gibi bir şey var. Gördün mü? Bak kapatıyorum. Bir daha şurada kitap var. En sağ köşede. Emine gördün mü orayı? Gördün mü Emine? Kaçırmışsın. Bir daha gösteriyorum. Buraya tıkladığımız zaman arkadaşlar işte gene aynı şey. Meryem sen de gördün mü? Yani bu kitap en köşedeki kitap ne basıyorsunuz. Tamam mı? Bu ana ana başlıkla ana konular çıkıyor. Yani hangi hangi e, konular var onlar. İşte dedik ki mesela Ülüm-ül e, Hadis bakın kitapları var. Usul-ül Fıkhı ve Al-Quaid-ül usul kitapları var. fıkh Hanefi fıkh Maliki, Fıkh-ı Şafi fıkh Hanbeli, fıkhu bunlar var. Engin yani genel fıkıh. Buhut ve mesail var. es siyase, eş şer'iyye vel -gada. Yani böyle bir konu. El fetava, kütübü İbn-i Teymiye, kütübü İbn-i Kayyim, e vel adab vel ezka. Daha çok ahlak kitapları var. es siyre ve el Peygamberimizin Sîretle ilgili kitapları ve şemail kitapları var. et tarih, tarih kitapları var. El teracim ve el işte bizim biyografi dediğimiz kitaplar var burada. Yani eski alimlerin hayat hikayeleri teracim ve tabakat kitapları. El-Ensab Araplarda böyle en diye bir ilim var yani onunla ilgili kitaplar El-Büldan ve coğrafya ve rahelat bunu anlayabiliyorsunuz yani coğrafya kitapları işte Büldan memleketlerle ilgili ve yolculuklar kütübül yani rehle kitapları yani burada. Kütübü'l-luga, kitapları. El-Garib ve'l-Ma'acim ve'l-Lugat vel gene. En-Nahu, el-Edeb, el, el Divanlar, el-Cevami ve'l-Mecellat, e, Mecellat dergiler. Fahâresul kütübel edille. Bu da Bibliografya. işte hangi kitaplar var, neler yazmış, onları anlatıyor. Muhadrat Dünya kitapları, kitap İslam'ya, öyle ee, bir şey. Yani böyle farklı, farklı şeyler var. Bir şimdi bunların hangisine bakalım arkadaşlar, Hangisini merak ediyorsunuz? Bana bir alan söyleyin hocam, şu alan kitaplarına bakalım deyin. onu açalım. Ah, ha, yükselcem, hadis dedi, Ayşe tefsir dedi, Gül'dan diyenler var, dinler tarih diyenler var. Peki isterseniz ben alanım, <gülüyor> alanımla ilgili olduğu için şu tefsirden başlıyorum. Evet, tamam siz seçin demi zaten Ayşe. Diğerlerine de bakarız. Şimdi tefasir kısmına geldik mi arkadaşlar? Geldik mi? Bakın alt yanında bir artı var. Artıya bastığım zaman bakın bana tefsir kitapları çıktı. Ve bunları da genelde müfessirlerin vefat tarihlerini esas alarak diziyor. Bu tefsir -i İbn Urfe'ye en nüshası gelmiş. Burada bir yanlışlık var. O nasıl olmuş? Oraya kaymış ama aslında bakın ilk tefsir Tefsirü Mücahid. Vefat tarihi 104. Bak görüyor musunuz? Tefsirü Mukaddisi Süleyman vefat tarihi 150. Tefsirü Sultan sevri 161. Tefsirü Kur'an min el-Cami İbn Ubeyd 197. Tefsirü Yahya bin Selam 200. Tefsir İmam Şafii 204. Tefsir Abdurrazık 211. Yani arkadaşlar Programı yapanlar müfessirlerimizin vefat tarihlerini esas alarak sıralama yapmıştır. Çok mükemmel bir şey. Böylece siz eskisinden başlayarak yeni yeni döneme, günümüze doğru tefsirleri görebiliyorsunuz. Mesela en alttaki tefsirler hangilere bakalım? Vef, e, vefat tarihlerine göre. Bakın 1316, geliyoruz geliyoruz. Ha, yaşayanlar var. Bak muasır yazıyor ya. Muasır demek halen hayatta yaşıyorlar. Ee, şu mesela bakın et tefsir vasit lit tantavi. En son tantavi yazmış. Vefat tarihi 1431. Biz bugün hangi yıldayız şu an arkadaşlar? Bir yazın bakayım. bugün hangi yıldayız? 1436. Daha yeni girdik biliyorsunuz. Bu arada hicri yılınızda e, hayırlı olur inşallah. Yeni girdik biliyorsunuz. E, evet bakın 1431'e kadar olanları burada görebiliyorsunuz ne kadar bakın ilk tefsirden bakın Mücahit'den başladık neredeyse günümüze birkaç yıl öncesine kadar getiriyor, getiriyor müfessirimiz. Dolayısıyla bu dönem içerisindeki birçok tefsiri görebiliyorsunuz. Mesela son dönemlerde yazmış tefsire bakın Tefsirul ee, Bu bazıları böyle mesela Cüz-ü Amme var Mukatil değil mi diyor Emine evet yani mukatil kendisi yazmış da ama Mücahit mücahidin tefsirle ilgili rivayetleri daha sonra toplanmış. Bir araya getirilmiş. Dolayısıyla onun adına tefsir kitabı hazırlanmış. Fakat mücahid kendisi yazmamış. Mizan tefsiri var mı? Mizan tefsiri büyük bir ihtimalle yok. Çünkü e, bakın şimdi bakalım. Arkadaşlar güzel bir soru. Şu bakın kitapların altında bir yer var. Bakın tıklıyorum. Gördünüz mü? Şimdi bakalım mizan var mı? Hemen şuraya el mi zan e, zan yazalım. Bakın varmış. Yok lisanül mizan o hayır. El mizan dedik. E, fakat eee tefsirül mizan çıkmadı. Neden? Çünkü müfessirimiz yani daha da programı hazırlayanlar arkadaşlar genelde sünni tefsirler için ayrı bir programı yapmışlar ki bu sünni tefsirler için şia içinde hayır fars olduğu için değil arapça yasemin mizanın dili arapçadır taba taba'yı tefsirini arapça yazmış farsçaya çevrilmiş türkçeye çevrilmiş e, fakat orijinali arapçadır evet yasemin şia tefsirleri için ayrı bir program var yani aynı şekilde el mektebetu ile li şia diye ayrı bir program var. O da bende var. Onu isteyenlere verebilirim. Orada da Şia'nın tefsir kitapları var. Aynı şekilde İbadiyye diye bir mezhep daha var. Mesela Şamile o mezhep içinde bir program yapmış. Orada da ibadi kitapları yer alıyor. O yüzden mizan burada yok. Arkadaşlar ama bir kitabın bakın da ne kadar çok kitap var görüyorsunuz. Yani oldukça çok. Şimdi ben bunları tek tek bir kitap arıyorum ama tek tek baksam çok zaman kaybedeceğim. Nerede olduğunu bulmak için. Hemen şu altı adını yazabilirim. Mesela ben diyelim ki şu an hangisine bakayım? Mesela Keşşaf'a bakalım. Değil mi? Ya da en son okuduğum tefsiri hangisiydi? En son hangi tefsiri okuduk? Arkadaşlar Begavi. Begavi'nin tefsirinin adı neydi? İsterseniz El Begavi diye çıkar zaten. El Be-be-ga-vi dedik. Ee, bakın Cüzül ül o zaman tefsirin adını yazmış. Adını yazar. Adı neydi? Adını hatırlayanınız var mı? Söyleyin bakayım. Be-gavi'nin tefsirinin adı neydi? Evet. Vay wow, Unuttunuz bile değil mi? Bakın ilk harfini yazdım. İkincisini de yazdım. Evet. Bedi'a yazdı. Ma'a Ma'a li Bak. Ma'a li çıktı. Ma'a li Tenzil. Evet. Ama muhtasarı çıktı. Kendine niye çıkmadı? Ma'a tenzil. Acaba bunu ben yüklememiş miyim? Ee, yani inanın çıkmadı. Muhtemelen bir dakika bakalım. Vefat tarihi kaçtı müellifimizin? Hatırlayanınız var mı? Ee, bakın. Ee, 430 500 kaçtı? Bir var mı? Söyleyeyim bakayım. Evet. Tersirül diye var burada. Hayır arkadaşlar. 516 vefat tarihi. Bakın çıktı burada. Hatta iki tane. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer kitap kitabın birkaç baskısı varsa mesela işte burada Begavi bir Hiyav Turas diye bir yayın basmış. Bir de e, Tıybe diye bir yayın basmış. İkisini de koymuşlar. Taberi için de aynı şey var. Böyle farklı baskılar varsa onları da koyuyorlar. Şimdi Begavi'yi açtık. Biz Hiyav'inkini açalım. Bakın iki kere tıklıyorum üzerine. İki İki kere tıkladım. Şimdi açılacak. İşte tefsirimiz açıldı arkadaşlar. Şu an bakın. Mealim-ül Tenzil Fİ TEFSİR-ül Kur'an, TEFSİR-ül Beğavi Ebu Muhammed El Hüseyin bin Mes'ud bin Muhammed bin Ferah el Beğavi el Şafi'i El Mutevaffa. 510 yanlış. 516 olması lazım. Orada yanlış yapmış. Bakın tefsiri tahkik eden El Muhakkik Abdurrazak el Mehdevi El Naşr'dar uyhay Arabi Beyrut 7'le 1. baskı 1420 cilt sayısı 5. Akmada diyor ki tarqı'l-kitab muafıkun lil-matbû'. Bunun anlamı şu. Yani buradaki sayfalandırma arkadaşlar basılmış olan yani basılı olan, matbu olanla aynıdır. Ona uygundur diyor. tarqıl kitab, kitabın buradaki sayfaları muafıkun lil matbu, matbu olan baskıya uygundu Yani birebir onunla aynıdır. Dolayısıyla şöyle yapalım. Mesela diyelim ki biz bir bilgi aldık şuradan. Mesela şurayı aldık. Demek ki bu bilgi ne de geçiyor? Arkadaşlar bakın sayfa 1 şey cilt 1 sayfa 11'de geçiyor. Eğer biz bu kitabın matbu kısmına da baksak göreceğiz ki cilt 1 sayfa 11'de şu bilgi olacak arkadaşlar. Dolayısıyla biz bunu rahatlık rahatlıkla kaynak olarak kullanabiliriz. Bunu rahatlıkla kaynak olarak kullanabiliriz çünkü sayfa numarasını bize veriyor. Eğer muafık lil bu derse ama bunu yazmazsa o zaman orada e, kullanamayız. Şimdi arkadaşlar e, bakın görüyorsunuz işte tefsir karşımıza çıktı e, buradan sağdan gene e, mesela el Mukaddime var Mukaddime'nin altına bastığımızda Faslun fi fadayil Kur'an var. Faslun fi fadayil tilavatul Kur'an var. Yani Fatiha'ya geçelim. Bakın Fatiha'ya bastık. Süratul Fatiha ayet 1. İşte ayet 2, ayet 4, ayet 5. Ayet ayet tekrar. Mesela ayet 7'ye bakalım ne diyor? Bastık mı? Bakın hemen. Sıratel lezzinel anta aleyhim gayril mağdubu aleyhim velad dalilin geldi. Ben burada artık müfessirimiz ne diyor? Onların hepsini burada görebiliyorum arkadaşlar. Şuradan aşağı indirebiliyorum bakın sayfayı. Bakın hepsi dip notlarını bile vermiş. Çok güzel bir baskı. Yani dip notları bile var. Bu bilgiler ne de geçiyor? Cilt 1 sayfa 76'da geçiyor arkadaşlar. Cilt 1 sayfa 76. Ben bunu rahatlıkla kullanabilirim. istifade edebilirim. Ve tez, tez hazırlarken, kitap yazarken, makale yazarken, herhangi bir çalışma yaparken bu kitabı burada rahatlıkla, kaynak olarak kullanabilirim arkadaşlar. Kitabın hakkındaki bilgi genelde en başta geçtiği gibi, şimdi ikide bir başa dönmeye ihtiyacımız kalmasın diye, bakın şurayı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Hayır yüksel, hepsi için değil. Zaten burada yazıyor. Eğer e, muaf muafikun lil matmuro diyorsa, o zaman Uygundur. Ama bunu yazmıyorsa onu kullanamazsınız. Çünkü buradaki sayfayla kitaptaki sayfa birbirini tutmuyor. Yani matbu kitaptaki sayfa birbirini tutmuyor. O yüzden o yazıya dikkat edeceksiniz. Arkadaşlar şimdi ben bunları anlatacağım size ama şurada bakın beyaz bir şey var. Gördünüz mü? Görüyor musun arkadaşlar? Burada beyaz bir sayfa gibi bir şey var. Görüyor muyuz? Tamam. Şimdi buraya basalım. Bakın bastık. Bakın ne geldi arkadaşlar? Kitabın yani bu e, bize kitabın e, bilgi fişi. Yani kitapla ilgili bize bilgi veriyor. Neymiş adı? Bakın. Maalimut Tenzil. Peki müellifi ki, kim? İşte Muhiyyü Sunne Ebu Muhammed neyse. Muhakkik kim? Yani tahkik yapan Abdurrazak El-Mehderi. Peki nerede basılmış? Bakın Beyrut. Daru İhiyat Turat'ın Arabi. Peki ne zaman basılmış? 1420'de kaç çizmiş beşti. Bakın işte şurası. Yüksel biraz evvel sordun ya. Bak büyük talkım uyku matbu. Yani bu kitabın diyor buradaki sayfalağıma sayfalandırma e, matbu olana uygundur. Bunu biz rahatlıkla kullanabiliriz arkadaşlar. Tamam mı? E, dolayısıyla biz çalışmamızı yaparken eğer bunu hemen dipnotta kullanacaksak Hemen şuraya basıyoruz. Bu bilgileri dipnotumuza yazıyoruz. Sonra dipnot bilgisini verirken arkadaşlar önce müellifi yazıyoruz. Daha sonra anlatacağım ben bunları size. Müellifi yazıyoruz. Sonra kitabı yazıyoruz. Kitabın basıldığı şehri yazıyoruz. Yayın evini yazıyoruz. Yılı yazıyoruz. Sonra cildi yazıyoruz. Bakın burada cilt 1. Sonra sayfayı yazıyoruz. Sayfa 76. Dolayısıyla biz bunları yaptık mı e, tam bir şekilde kaynağımızı belirtmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bütün tefsirlerden yaralanabiliriz. E, bakın şu an Begavi'deydik. Begavi'yi böyle indirelim mesela. Bakın biz Fatiha'ya baktık. Bakın Bakara Suresi, Ali İmran, Suretün Nisa. Tek tek bütün surelerimiz var böyle getiriyorsunuz, aşağı indiriyorsunuz. Mesela en son sureye gelelim. Suretunnaz. Şuraya bastığımız zaman zaten bir demek bir paralar veya bir sayfa gibi bir şey kullanılmış burada. Bastığımızda bakın hemen Suretunnaz medeniyetun medine de inmiştir bu rivayete göre. Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim suremizi veriyor. Altından da tefsirimizi göre biliyoruz. bak. Şimdi burada mesela diyelim ki konu bitmedi bu sayfayı ben şimdi indirdim aşağıya ama devam ediyor bu konu nasıl yapacağım işte şu oklar onun için arkadaşlar lazım Arapça biliyorsunuz sağdan sola olduğu için sağdan sola olan şu oka basacağım bakın bastım işte devamına geçtim bak devam daha da devam edebilir konu bitmemiştir bir daha basıyorum yine bakın devam ediyor hala Nazfrasın tersi devam ediyor. Bir daha basıyorum. Gene daha bayağı uzun almış demek ki. Hala devam ediyor. Bir daha basıyorum. Evet galiba burada. Evet bitti çünkü şurada diyor ki. Bakın şurada en sonunda diyor ki. Amin dedi. Bakın demek ki burada artık bitti. Ne diyor burada? Yani onlar. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى ne diyor eee bu da galiba şöyle bir şey yapalım biraz yazı bu tarafa kalmış bakın biraz daha çekerim Temme bihamdillahi ve mennihi ve kerremihi tab'u, tabu tefsir mübarek fi matab-i idare ihitur sonuna gelmiş oldu demek ki. Ee, tefsir bitmiş oldu. Veya süre işliyorsak süre bitmiş oldu arkadaşlar. Şu oklar. Şuna basarsam bakın en baştakine basarsam evvel diyor ya. en ilk sayfaya geleceğim. Basalım. Bakın tefsirin başına geldi. Şu en sondakine basarsam basayım. En sonuna geldim arkadaşlar. Tefsirin yani e, son kısmına götürüyor beni. Şu ortadakilerse sayfa sayfa götürüyor. Buraya bastığın zaman bakın e, tek tek bana beni geri getiriyor. Şuna basarsan tek tek beni ileri götürüyor. Görüyor musunuz? Demek ki bunları öğrendik. Peki e, arkadaşlar şu ne? Şu çok önemli. Şuraya basalım. Bastım. Bakın arkadaşlar bu arama kısmı. Yani ben bir konu arayacağım veya bir kelime arayacağım. Bu kelime tefsir neresinde geçiyor bilmiyorum. Zaten Şamile'nin bizim için en kullanışlı en önemli tarafı bu. Çok rahat bir şekilde araştırma yapabiliyoruz ve aradığımız kelimeye de ulaşabiliyoruz. Mesela bir kelime yazalım ama böyle hani çok olmayan bir kelime olsun Mesela ben şu ara e, Hazreti Hatice ile ilgili ya yani Hazreti Hatice e, Kur'an-ı Kerim'in nüzulu ile ilgili nelere şahit olmuş? E, nasıl olmuş? Onları araştırıyordum. Hatice kelimesi bana lazım mesela. Veya arkadaşımızın bir Efnan Emine Koç Efnan demiş. Efnan yazarım bakalım Efnan var mı? Şu arama şu üst kısma arkadaşlar Efnan yazıyoruz bakın. Efnan. Eğer Efnan diye bir kelime bir de şurada arkadaşlar hangi tefsirde arama yapmak istiyorum? Onu bana soruyor. Diyor ki mesela bunu semakandide mi aramak istiyorsun? Hangisinde işaretliyoruz? Yani ki biz belgaviyi. Bak zaten şu an belgaviyi gösteriyor. Belgavinin önüne bir tık atıyorum. Ee, tık attığım zaman şunu demek istiyorum. Belgavide aramak istiyorum. Sonra şu pen şu gene e, dürbüne basıyorum. Bastım. Bakalım var mı? Evet. Bakın bir yerde geçti. Bir yerde geçti. Hemen bana gösterdi. Bak bu kitabı ben bir incelesem. Beş cilt. Bilmem kaç bin sayfa. Tek tek inceleceksin. Efnan ne olduğunu bilirsin. Ama hemen yazdık. Bakın çıktı. Febi eyyi alaya rabbikuma tukezzivan zevata efnan. Bakın efnan orada geçiyor. Hemen bize gösterdi. Şuraya bakın arkadaşlar. Bakın bu kısım yani bu muselser dediğimiz şey bu kelime kaç yerde geçiyorsa mesela 2, 3, 4, 5 olabilir. 50'ye kadar, 100'e kadar, 1000'e kadar gidebilir. Burada hangi cümlede geçiyor onu yazıyor bize. Burada bakın el kitap, kitabın adını veriyor. Tefsirül ül -Bagavi. sonra Sonra de geçiyor? surat Rahman'da geçiyor. Ayet numarasını veriyor. Sonra cüz, cüz dediğimiz cilt. Yani cildini veriyor ve sayfasını veriyor. Zaten burada da bakın 4, 340 burada da görebiliyorsunuz. Cilt ve sayfa orada da görebiliyorsunuz. Yani muazzam bir şey arkadaşlar. Gerçekten büyük bir kolaylık sağlıyor size. Bir de mesela birader dediğim gibi Hatice'yi arayalım. Hatice ee, Evet. Ha ee, Hazreti Hatice Hazreti Hatice'yi arıyorum. Şimdi gene, gene bir de arayayım. Bastığım zaman bakalım ne kadar çıkacak. Bakın görüyor musunuz? 11 tane çıktı. Şurada bakın. Bir, iki, 3, 4 Bak silsiliyle müsaasal olarak veriyor. Birincisi neymiş? Bakın Semihetü'n-nebiye sallallahu aleyhi ve sellem yakul, hayru nisaiha meryemü bintu imran ve hayru nisaiha khaticatun. Bu cennetteki hanımların en hayırları kimlerdir? Onunla ilgili bir hadis. Ve burada bakın Hemen hadisimizi veya Hatice hem de kırmızı veriyor. Bakın görüyorsunuz. Dikkat çeksin diye. Aradığımız kelimeyi rahatlıkla bulabiliyoruz. İkincide bak, başka ne de geçiyormuş. Demek ki bir de cilt bir sayfa 4.39 dip notta da geçiyormuş. Başka. Tek tek bakabiliyoruz böyle. Bakın. E, mesela Evvelu men amene ba'de khaddicete Ebu Bekri es-Siddiq radıyallahu anh. Demek ki peygamberimize ilk inanan Hazreti Hatice oluyor. ikinci kişi Hazreti Ebu Bekir. Bakın bilgileri buradan görebiliyoruz. Sonra dörde bastığımız zaman dörtte ne var? Dipnotlar. Onlara geçelim. Beşe bastığımızda gene dipnot. Altıya bastığımızda bakın burada gene Se'let Khadijetu radıyallahu te'ala anhu ennebiye sallallahu aleyhi ve sellem an leha fil cahiliyeti Fekhane Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huma fin nari. Bakın e, e, Hazreti, Hazreti Hatice peygamberimize daha önce ölmüş olan iki çocuğunun durumunu soruyor. Peygamber dedi ki Huma fin Onlar cehennemdedirler. E, şeklinde cevap vermiş. Yani bu rivayetleri görebiliyoruz. E, dolayısıyla arkadaşlar Hatice kelimesi bu kitapta kaç yerde geçiyorsa e, olan hepsini burada bakın görebiliyoruz altı yedi sekiz dokuz on ve en son on bir on bir de neymiş arkadaşlar Gene bakın on bir de alledi ma'hu qala al yani anbiye sallallahu aleyhi ve sallam ve kanaqad tufiya ibnu ibnun l sallallahu aleyhi ve yani bu kafser söylesin bilgi veriyor. İşte diyor yani peygamber etler diyorlardı neden? Çünkü Hatice'den olma erkek çocuğu vefat etmişti. Bakın bunun gibi bir şey. Dolayısıyla hakikaten müthiş bir program. Ee, bu program sayesinde biz aradığımız pek çok şey böyle elimizin altında hemen e, bulabiliriz. Şu aramayı yaparken arkadaşlar bakın bir daha şöyle bir tıklayayım aramaya. İsterseniz bakın mesela Hatice kelimesini şöyle başta çıkıyorum. Bakın tefsir İbn Urfe. Tefsir Mücahit. Hangisinde arama yapmak istiyorsanız işaretleyin. Bak işaretliyorsunuz böyle. Görüyor musunuz arkadaşlar? Diyelim ki ya burada bu kadar tefsir var. Tek tek hepsi nasıl inceleyeceğim işleyeceğim derseniz bakın arkadaşlar şurada El Mecmur Kullaha diye bir kısım var. Tıklayayım şöyle bakın. Bir anda hepsini aramış olacağım. Yani tefsir kitaplarının tamamını bak işaretlemiş oldum. Görüyor musunuz? Dolayısıyla ben şimdi tıklasam şuraya. Belki bir arayalım mı? Bakın ne çıkacak? Ama çok çıkabilir. Bir deneyelim. Asalım bakalım. Bakın hemen yani belki 129 tane tefsir içinde arama yapıyor. Bak şuradaki kitap 129 kitapların sayısı şu an 13'e kadar baktı. Bakın 14'e baktı, 16'ya baktı, 17'ye baktı. Bunlar da bize gösteriyor tek tek. Şu an inceliyor. 20'ye çıktık. 22'ye çıktık. E, 24 böyle devam ediyor. Şu ana kadar 84 bakın şurada 93, 95, 102, 107, 114 bakın ne kadar arttı. 125, 126, 130, 131 tabii rahat tür neticeler. Yani bulduğu neticeler. Zaten şu an Kurtubi tefsirine bakıyor. Bak burada da yazıyor o. Beyzavi'ye bakıyor. Nesefi'ye bakıyor. i̇bn şu an faziline bakıyor. El-Bahrul e bak. Onu da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bakalım kaç tane bulacak? 129 e, tefsir içerisinden bu tefsiren sayısı da herhalde baktıkça artıyor tabii Sistemdeki şeyleri yüklüyor kendisi. 129 tefsirine 65'e baktı. 67'ye baktı. 68'e baktı. 70'e baktı yarısını geçtik yani. Bak ruhul beyandayız şu an. Elbahrul medit tefsirul mazharideyiz. 80 tefsire 81 tefsire baktı. Ee, evet devam ediyoruz. Şu ana kadar 420 436-38 çok hızlı gidiyor. Bulduğu sonuçlar arkadaşlar. 56-467'ye çıktı. Toplam kaç sonuç bulacak? Devam ediyoruz. 93 tefsirle bakmış olduk şu ana kadar. 94, 95 Yani bu belki bir iki ders daha bunu işleyelim. Çünkü muazzam bir program arkadaşlar. Gerçekten her birinizin bu programı indirip eğer araştırmacı olmak istiyorsanız elinizin altında birçok tefsir olsun istiyorsanız birçok kaynak olsun istiyorsanız bunu indirin bilgisayarınıza. Yani bir kütüphane elinizin altında düşünebiliyor musunuz? Bir kütüphane. Bakın şu an 129 tane tefsir. Elimin altında. Ve bitirdi bakın. Baktığı kitap sayısı toplam kitap sayısı 129. Baktığı kitap sayısı 129. Bulduğu netice 686 tane sonuç bulmuş arkadaşlar. Şimdi indiremedik. Biliyorum indiremeyenler var. İndiremeyenler arkadaşlar ben e, bizim Adem e, çok güzel bu işi yapıyor. Adem Arıkan. Adem'e diyeceğim bu derste birkaç yani bir arkadaşlarımızın e, talebine göre o size anlatsın nasıl indirileceğini tamam arkadaşlar. dilini ayar Her şeyi ayarlayacak size. E, ben Adem'e söyleyeceğim o size anlatsın siz de orada indirirsiniz. Ama e, bu programı öğrenmemiz lazım. Bakın dediğim gibi 686 netice bulduk. Şu an mesela birincisine bakıyoruz neymiş? Ee, hangi kitapta geçiyormuş? Tersir-i Mücahit'te geçiyormuş. Suret-ül Müddessir'de geçiyormuş. Cilt 1 sayfa 682'de geçiyormuş. Neymiş zaten burada söylüyor bize. Ee, fa مِنْهُ ila اِلَى حَدِيجَةَ Fakultu yani peygamberimiz diyor. Ben diyor Hatice'ye yöneldim. Fakultu dedim ki دَثِرُونِي دَثِرُونِي فَدَثِرُونِي Beni örtün beni örtün. Tamam Meryem. Tabii ki size hem Concordans anlatacağım. Hem de e, bir de Elman Hocam'ın el Elfazlı Kur'an-ı Kerim var. Onu anlatacağım. Yani bu ders size çok şey kazandıracak inşallah. Yeter ki e, takip edelim. Yeter ki izleyelim arkadaşlar. İnşallah anlatacağım. E, bakın Hatice kelimesi zaten burada kırmızı bir şekilde geçmiş. Demek ki rahatlıkla ben bunu bulabilirim. Ha, bu tefsirin hakkında bilgilerden bulacağım. Hemen şuraya bakın beyaz kısmına bastım. İşte çıktı bana neymiş? Müellifi ebul hajjaj Mücahit bin Cebr. Adı tesir mujahid Tahkik yapan kim? işte Muhammed Abdüselam Ebu Neyl. işte yayınlandığı yayın evi, yayınlandığı yıl her şey. Bak ne diyor? Terkîmül kitâbi muvâfikun lülmakbu'a. Tamam. Bu kaynağı rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü e, basılı olan nüshayla bire birdir. Hocam yazıklarımızı nasıl gönderiyoruz? Yazdıklarınızı nasıl göndereceksiniz? Ben geçen hafta size adresini vermiştim. Ee, i̇sterseniz Murat bir daha yazsın. Yani hidayet.aydar Bakın geldi zaten. Evet bak hidayet.aydar. at ee, Buradan adresi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla oraya gönderdiğiniz zaman ben de onları açıp inşallah okuyacağım. Nasıl açılacağını da Murat sağ olsun izah etti. Ona göre açıp bakıyorum arkadaşlar. Fotoğraflarını çekip gönderebilirsiniz tabii. Tarayarak gönderebilirsiniz. Eğer tarayıcı, scanner varsa oradan çekip gönderebilirsiniz. Bir şekilde bana ulaştırıyorsunuz. Zaten ulaştıran arkadaşlarımız var. Onların bir kısmını inşallah inceleyip sizinle e, paylaşacağım. Bu programı biraz daha anlatmak istiyorum size inşallah. Haftaya tekrar inşallah bunu işleriz. Oldu mu arkadaşlar? Şimdilik Allah'a emanet olun.